وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَبَعْدُ ورحمة وبركاته عليكم ضَلَالَةٍ ضَلَالَةٍ النَّارِ السلام الله مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ بِدْعَةٍ فِى r a h i m テ h、ah、u l l a h ı n Ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edeb-ül Mufrat adlı kitabımızı okuyup şerh etmeye çalışıyoruz. Hadisleri, rivayetleri, eserleri. Ee, en son kaldığımız yer, Ziyaret Babı, 345 numaralı rivayet. İnşallah bundan başlayalım. Evet. Ebu Kureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam hasta olan bir kardeşini ve herhangi bir kardeşini ziyaret ettiği zaman Allah o adama şöyle der. Güzel ve hoş bir iş yaptın. Adımların ve yürüyüşün de hoş oldu. Cennette kendine bir köşk edin.、Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kim hasta bir kardeşini veya Hasta olmayan bir kardeşini ziyaret ederse Allah ona şöyle buyurur: Güzel yaptın. Yani ne demektir bu? Yani senin için ahirette güzel bir hayat vardır. Ve yine watabemşake, yani sif bu ziyaretinden dolayı. Hasta olan veya normal hasta olmayan bir kardeşini ziyaret etmen sebebiyle nedir? Bu şey、e, senin için ahirette güzel bir hayat vardır. Aynı zamanda bu o Müslümanın, o ziyaret eden hasta olan veya hasta olmayan kardeşini ziyaret eden Müslüman'a niyetinin Kabul edildiğinin ve o yaptığı şeyin,、e, ziyaretin kabul edildiğinin Allah Azze ve Celle tarafından nedir bir müjdesi vardır. Ve diyor ki yine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Allah diyor ki diyor, "Vatbe wa ate menzilen fil cenneti. Sen ne yaptın? Yani Allah onu cennette bir menzile, bir yere otutturur, cennete girdirir" diyor Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet ettiğinde. Yani bu ziyaret ile yüce bir menzile ve güzel bir mertebeye kavuştum buyurur Allah Azze ve Celle. Demek ki kardeşlerim bu ziyaret、e, sebebiyle özellikle düşünün bir hastayı ziyaret etme sebebiyle hem hasta edilen yani hasta olan kimsenin Kalbindeki sevinci, mutluluğu düşünün. Hem sizdeki o kardeşinizi bir nebze olsun, o hastalığından biraz uzaklaştırarak bir tebessüm de olsa, o kardeşinize bunu yaşatmanız hem o hasta kardeşiniz için hem de sizin için güzel bir nedir? Mutluluktur. Özellikle hasta ziyaretini düşünün. Ee, i̇nsanların kendi sağlığını düşünmesi açısından önemli bir olla itir. Çünkü rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam insan iki şeyde ziandadır. Bir boş vakit, iki nedir? Sıhattır veya gelmeden kadrinin kıymetini bilin dediği şeylerden bir tanesi de Allah Rasulü Sallam'ın sağlık ve sıhattır kardeşlerim. Bir rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki. Allah buyurur ki diyor, ey kulum, ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin. Kul der ki diyor ya Rabbi, sen ki Allahsın, alemlerin Rabbisin, sen nasıl hasta olursun, nasıl ziyaret edilir falanca kulum hasta oldu da sen gitmedin. Eğer gitseydin yanı başında beni bulacaktın buyurur Allah Azze ve Celle. Sadece tabii ki bu rivayet. Hasta olan kardeşimizi ziyaretle alakalı değildir kardeşlerim. Çünkü rivayette mena'da rjul mena'da rjulu akahu avzarahu. Çünkü iade kelimesi kardeşlerim daha çok hasta'yı ziyaret için kullanılır. Ama normal ziyaret ise zarahu kelimesiyle ifade edilir ki bu hasta olmayan yani sağlıklı, sıhhatli bir nedir kardeşimizi ziyaretle alakalıdır ki onunla alakalı da rivayet inşaallah birkaç hadis sonra gelecektir. Allah Azze ve Celle'den affi affi etdileriz ki burada bir hastayı ziyaret etmenin ne kadar önemli olduğunu haber veriyor. Allah Azze ve Celle, Allah Rasulullah, Allah Azze ve Celle'den rivayetle ki kendisinin cennette müjdelendiği haberi vardır kardeşlerim. Evet, Allah hepimize hayır versin inşaallah. Bu hadisle. Amel'den kullarından eğilesin. Evet, devam edelim. İbnüdderda şöyle demiştir: Selman Meda inden Şam'a kadar yürüyerek gelip bizi ziyaret etti. Üzerinde bir elbise ve kısa bir pantolon vardı. İbnü Şevzep de şöyle ilave etti: Selman üzerinde kısa bir don, başını kazıtmış, uzun ve geniş kulakları ile görülüyordu. Selman'a kendi görünümünü çirkinleştirmişsin denince o da şöyle dedi. Şüphesiz ki gerçek hayır, ahiret hayırlıdır. Evet. Tabi ki buradaki asıl şahit kardeşlerim Selman'ın ziyarette bulunması. Çünkü babımızın ismi nedir? Ziyaret babıdır ki imamlar özellikle İmam Bukhayir Rahimullah bir babı açtığı zaman muhakkak o babla alakalı ne yapar? Hadisleri serdeder. Muhtemel orada zikretmesinin bir、e, sebebi vardır. Burada Selma'nın güzel bir sözü var: "Inn al khaira khairul aakhirah" diyor. Asıl khair nedir? Ahiret khairidir. Yani asıl kazanılması gereken, asıl çalışılması gereken yer dünya değil, ahirettir. O yüzden ahiretin dünyayı ahireti unutup unutup dünyayla meşgul olmanın asıl hayirin asıl iyiliğin ahirette iyilik yani ahiret hayri olduğunu söylüyor Selman rədiyyallahu <gülüyor> anhu. O yüzden ذالك فليتنافس المتنافسون 私たちは、私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。私たちのことを知っていることです。<ون> <Am in. S 1> Bir topluluğu ziyaret edip de onların yanında yemek yiyen kimse. Enes İbn-i Mahir'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir ev halkını ziyaret etti. Onların yanında yemek yedi. Evden çıkacağı zaman evin herhangi bir tarafında namaz kılmak için yer hazırlanmasını emretti. Peygamber için hasır bir yaygı üzerine su serpildi. Sonra üzerinde namaz kıldı ve ev halkı için dua etti. Evet bu kâride en esvadi Allahu anhudan gelen、e, rivayette Allah Rasulü aleyhisselatü vesselam her zaman asabından、e, ziyaret etmişlerdir, ziyarette、e, bulunmuştur ki burada ziyaret edilen ve onların yanında ziyaret ettikleri kimsenin yanında yemek yemesi. Çünkü kardeşlerim、e, ziyaret eden edilen、e, yerde ziyaretçiye yani misafire yemek takdim etmek nedir? O ziyaretin、e, tamamındandır ki muhabbeti, sevgiyi, ülfeti、e, fazlalaştıran, artıran sebeplerden bir tanesidir. Yani ziyarete gittiğiniz yerde kendinize yemek ikram edilmesi güzel bir olaydır. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ensardan birilerini ziyaret ediyor. Başka bir rivayette bunun Etban İbn-i Mali kradiyallahu anhunun evi olduğu gelmiştir ve ftaime indhum taamen be Allah Rasulü aleyhisselatu vesselam onlara ne yaptı ee, onlar tarafından kendisine yemek ikram、e, edirdi ki kardeşlerim Ziyaret edilen kimsenin yani ev sahibinin ziyaretçiye ziyaret eden misafire yemek ikram etmesi onun nezaketindendir kardeşlerim. Aynı zamanda yine insanın、e, sevinç veren, mutluluk veren ve yine、e, muhabbeti artıran sebeplerdendir ki hele de ziyaret eden kimse bir alimse veya hatırı、e, yüksek bir kimseyse bu daha da yücedir kardeşlerim. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam ziyaretini tamamlayıp evden çıkacağı zaman emrediyor ve kendisine bir yaygı、e, seriliyor namaz kılması için Allahu alem bu da temizlik sebebiyledir kendisine bir hasır、e, seriliyor. Ondan sonra Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam namaz kılıyor ve onlar için ne yapıyor? Doa ediyor. Demek ki Ziyaretçinin ziyaretin adabından bir tanesi de ziyaret edilen kimse yani ev sahibi ziyaret eden kimseye yemek ikram edecek, ziyaretçi de ne yapacak el sahibi için dua edecek. Bu da nedir? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakındandır kardeşlerim. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ne atmıştır? Onlar için dua etmiştir. エッチ。S s all all Buradaki siyah bu ruh ben diyor kardeşlerim. Aslında bu ruhbanlık, bu manastır hayatı süren insanların giydikleri、e, elbiseye verilen bir şeydir ki aslında burada bu rivayette onun böyle kötü elbise giydiğini、e, söylüyor, haber veriyor ve ondan sonrasıhabenin aslında ziyaret etmek istedikleri kimseye giderken güzel elbiseler giymesi gerektiğini söylüyor ki orada. Riva、e, ki şahıs ne yapmıştır? Kötü elbiseler giyerek ziyarette bulunmuştur. Burada da anlaşılan o ki,、e, Sünnet olan nedir?、E, ziyaret etmek istediğiniz zaman, ziyaret edeceğiniz yere kötü elbiselerle değil de temiz ve güzel elbiselerle gitmek yine、e, Sünnettir kardeşlerim. Etki、evet, rivayet gelecek. Evet. Hazreti Esma'nın Azatlı kölesi Abdullah şöyle anlattı. Esma, bana kışın giyilen kalın bir dış elbisesi cübbe çıkardı. Elbisenin üzerinde parmak genişliğinde kalın ipekten oluklanmış uzun yollar vardı.、Bu、elbisenin ön ve arka yırtmaçları kalın ipekte dikilip çevrilmişti. Esma şöyle dedi, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesidir. Bunu gelen misafirle tevkiler için ve cuma gününde giyerlerdi. Evet. Ee, kardeşlerim, elbise konusunda sünnet olan şudur. Allah Rasulü Aleyhisselam şu anda hadiste rivayet edilen aslında Arap olmayanların acemin giydiği bir tür elbisedir. Şimdi elbisede sünnet olan veya aslı olan şudur, kardeşlerim. Muhtemel ki elbise nedir? İnsanın avret yerini örtmesi için kullandığı kadın ve erkeğin nedir? Bir、e, kumaştır. ...veya örtüdür neyse. Burada eğer bir kimse... ...sırf kafirlere benzemek için... ...o elbiseyi giyerse, giyerse... ...bu haramdır kardeşlerim. Yani falanca kafir... ...veya falanca futbolcu kafir... ...olan birisine sırf benzemek için giyerse... ...o elbiseyi giymesi nedir? Haramdır. Ama sırf avretten dolayı... ...veya başka bir şey bulamadığından dolayı... ...giyiyorsa veya niyeti öyle değilse... ...bunda bir sakınca yoktur. Ve yine Yahudilerin veya Hristiyanların kendi dinlerini temsil eden işte ne bileyim、e, kipa olabilir kipa dedikleri baştanla taktıkları Yahudilerin veya başka tür onların dinlerini temsil eden bir şeyi giymelerde nedir haramdır. Yoksa bir Müslümanın、e, işte Arap olmayan veya başkalarının elbisesini giymesinde nedir herhangi bir sakıncası yoktur. Ama erkeklerin yine bol geniş elbise yani avret yerlerini göstermeyen yine kadınların o şekilde ne yapması gerekir elbise giyinmesi gerekir bu rivayette de Esma radya Allahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma günleri ve kendisini elçi geldik geldiği zaman giydiği elbiseyi ne yapıyor gösteriyor bu da nedir Özellikle Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Cuma günleri, küsnet olan da odur, güzel elbise giydiği ve yine dışarıdan gelen misafirleri karşılamak için güzel elbise giydiğini ne vardır? Burada da delili vardır. Peki burada bir şey daha vardır ki Peygamberler miras bırakmadığı halde esma aradı Allahu anhaya elbise nasıl gelmiştir, kalmıştır. Allahu alem bu da kendisi vefat etmeden önce Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam kendisine nedir bir E, bağışı olarak e, verildiği e, açıklanmıştır. En güzelini Allah bilir. Evet. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği işittilmiştir. Babam Hazretleri Ömer, İngilizce'den bir elbise buldu. Onu Peygamber Efendimize getir. Selam. Bunu satın al ve Cuma günü veya sanat heyetler geldiğiinde giy. Alaikum selam. Bunun üzerine şöyle dedi. Bu ipekli elbiseyi ancak ahirette nasibi olmayan kimseler giyer. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki parçadan uçan takım elbiseler getirildi. Hazreti Peygamber bunlardan bir elbise Ömer'e, bir elbise Usame'ye, bir elbise de Ali'ye gönderdi. Ömer söyledi, ey Allah'ın adet dedi, bu elbiseyi bana göndermişsin. Halbuki bu elbise hakkında bazı olumsuz sözler söylendiğini işitmiştim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. O elbiseyi ya satarsın yahut da onunla bir ihtiyacını gidelirsin. Evet. evet. Ömer radıyallahu anh kardeşlerim, Abdullah ibni Ömer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Ömer radıyallahu anh bir ipek elbise buluyor veya alıyor ve bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama getirir ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bu ipek elbiseyi satın al ki Ne yaparsın? Cuma günü ya da sana elçiler geldiği zaman devletlerden giyersin diyor. Şimdi ee, daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, tabi ki bu, buradaki şahit、e, biraz önceki rivayette olduğu gibi Cuma günleri ve özellikle elçiler yani ziyaretçiler geldiği zaman bunun giymesiyle alakalı. アラハサルアリサラトワセラムアマラディアロハアンウィアエイオマルボノアンジャクアークレッタンディ a ナシビオオオマヤンナシナシビオオオマヤンナーイペクエルビセイギアブリューヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨ e ヨー r ーヨーヨーヨ l ヨーヨーヨーヨー n ーヨーヨーヨ a ヨー l ーヨーヨー l ーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー e ーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨ t ヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー e ーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー e ーヨーヨーヨーヨ a ヨーヨーヨーヨーヨーヨーヨー İpek kumaşlar getiriliyor ve tutuyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunlardan Ömer radıyallahu anhu'ya da veriyor. Daha sonra Ömer radıyallahu anhu gelip diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama ey Allahın Rasulu ben sana geldim dedim ki İpek elbiseyi getirdim bunu satın al giyersin Cuma günleri veya heyet geldiğinde sen de söyleyeceğini söyledin sonra bana ne yaptın elbise gönderdin İpek elbise. Bu nüzende Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu ben seni giymen için değil ya onu satarsın ya da ne yaparsın、e, kardeşini hediye bir, bir hacetini giderirsin Ömer radıyallahu anhıda o zaman daha müşrik olan Mekke'deki kardeşini ne yapıyor hediye olarak gönderiyor buradaki de şah, buradaki şahidimiz de yine biraz önceki divaette olduğu gibi. Ziyaretçilerde Cuma günleri ziyaret esnasında güzel elbise giymemenin sünneti oldu kardeşler. Evet. Ziyaret esnasının fazileti. Bu hürriye, hürriyeden rivayet ettiğine göre, beklendir sanıldığı vesileler şöyle buyurdu. Bir adam başka bir şeyi ikamet eden bir kumar kardeşini ziyaret etmişti. Allah, o adamın geçeceği yolun üzerine gözcü olarak umara bir melek gönderdi. Melek adama şöyle dedi. Nereye doğru gitmek istiyorsun? Adam şu şehirdeki Müslüman kardeşine dedi. Uzman. Melek, senin onun yanında yerleyeceğin bir menfaatin var mı? dedi. Adam, hayır. Ben onu Hazir <gülüyor> ve Cidil olan Allah için seviyorum. dedi. Melek, adam'a şöyle dedi. Ben Allah'ın sana gönderdiği acısıyım. Senin o kardeşini sevdiğin gibi Allah da seni seviyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir rivayet kardeşlerim. Ziyaretleşme konusunda. Maalesef bugün Müslümanlar olarak、e, yapmadığımız, ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi kardeşlerin birbirlerini ziyaretleşmeleri, birbirlerini ziyaret etmesi.、Ki、bu rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir haber veriyor. Bir adam bir köyde yani diğer bir köyde oturan, kasabada oturan bir kardeşini ziyarete gidiyor. Allah ona gözcü olarak bir melek gönderiyor. Giderken melek durduruyor adamı. Diyor ki nereye gidiyorsun? İşte şu kasabada kardeşimi ziyarete gidiyorum. Melek soruyor. Senin onda bir çıkarın veya yapılması gereken veya onunla alakalı bir şeyin mi var, bir menfaatin mi var veya ona bakman mı gerekiyor? Diyor ki hayır. Yalnız ben onu ne yapıyorum? Allah için ziyaret edeceğim diyor. Bunun üzerine melek diyor ki ben... Senin Allah'ın tarafından sana Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim diyor. Ondan sonra sen an Allaha habbekama habbetohu, tıpkı sen diyor. Onu Allah için sevdiğin için Allah da onu seni sevdi diyor. Melek ona bu müjdeyi veriyor. Evet. Şimdi kardeşlerim hakikaten Allah için sevmenin Ve Allah için ziyaret etmenin önemini vurgulayan rivayetlerden bir tanesi kardeşlerim ki Allah için seve nisbetinde Allah Hazreti Celle de ne yapıyor? O sevgiye binaen Allah'ın seni sevmesine vesile olur. Eğer ben Allah Hazreti Celle'nin beni sevmesini veya Allah Hazreti ve Celle'nin sevgisini nasıl elde ederim, nasıl kazanırım derseniz işte bunu gösteren rivayetlerden bir tanesi. Eğer sen birini Allah için seversen ve onu Allah için ziyaret edersen, işte o senin o kardeşini Allah için sevmen sebebiyle Allah da seni sever diyor. Bu da bu bakımdan önemli rivayetlerden bir tanesidir. Yalnız burada bir nokta var kardeşlerim. Ne diyor? Senin onda bir çıkarın mı var? Veya yapman gereken ona karşı bir görevin mi var da gidiyorsun o kasabaya, o kardeşini ziyarete? Hayır diyor. Ben onu ancak ve ancak ne yapıyorum? Allah için sevdiğim için o kardeşi ziyarete gidiyorum. İşte o kardeşini Allah için sevmenden dolayı Allah da seni sevmiştir diyor rivayette. Evet. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin kardeşlerim.、Evet. Bir topluluğu serif de onların derecesine ulaşamayan kimse. Ebu Zerdan'ın geret de edildiğine göre Hazreti Peygamber'e bir diyor. Ey Allah'a mütevelli, bir adam bir topluluk eğer onların amirlerinin vedecetine erişmeye güç yetirenekte durumu ne olur diye sordum. Peygamber, ey Ebu Zerd, sen sevdiğin kimseyle beraber misin diyor. Ben Allah'a ve Onun Peygamberini seviyorum deyince Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, sen sevdiğinle beraber misin ey Ebu Zerd diyor. Evet. Abu Zer radıyallahu anhu diyor ki, ey Allah'ın Rasulu, birisi bir topluluğu seviyor. Onları seviyor ama onların yaptığı gibi amelde yapmıyor veya yapamıyor. Bu nüzene diyor ki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abu Zer sen meğer men ahpette sen sevdiğinle berabersin diyor. 私たちの言葉は、あなたの言葉は、あたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言葉は、あなたの言 İttiba gibi, uyma gibi yani Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uyma gibi dereceleri vardır. O yüzden Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşmak yani cennette yaklaşmak da ona olan muhabbetin derecesindedir. Ki en son derece Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam gibi cennete girebilmektir. Ama ona ne kadar yakın olursun işte mesela burada. Yani bir insanın başarabileceği nokta nedir? Cennete girmektir. Sen de cennettesin, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da cennette. Sevdiğinle berabersin, aynı yerdesin. Ama ne vardır? Arada dereceler vardır. Tıpkı muhabbetin dereceleri oldu,、e, olduğu gibi bunun da nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ya sen sevdiğinle berabersin. O yüzden her kim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı seviyorsa Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ve dünyadayken onun emirlerini ne kadar yerine getiriyorsa ve onun yasaklarından ne kadar kaçınıyorsa o derecede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapacaktır? Yakın olacaktır. Çünkü cennetin neyi vardır? Dereceleri vardır. Ve insan <gülüyor> imanın nispetinde, muhabbeti nispetinde ve ameli nispetinde o derecelere ne yapacaktır? Ulaşacaktır. Ve kişi de sevdiğiyle ulaşacaktır. アラハラスウルーアレイサラトウウスサラウン。 kullarından eğlesin. Evet. <gülüyor> 352 numaralı ibadet. Enes Allah Azze ve Celle ibadet edilmiştir. <gülüyor> Bir adam Peygamber Salim Hazretlerini sorup sorup söyledi ki: Ey Allahım Peygamberim, Peyami'nin kopmak kaç mezavında? Peygamber Aleyhisselam Peygamber olarak. Sen Peygamber'in içinde hazırladın diyordu. Adam herhangi bir büyük amel hazırlayamadı. Ancak ben Allah'a ve onun peygamberini seviyordum. Dünce Nazırı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiği kimseyle beraber görmüyordu. Enes Radallaha'nın demişti ki İslam'ın kabullerinden sonra Müslümanların bu müziğenin verebildiği günde sevindiklerinden daha çok sevindiklerini görmedi. Evet yine Bukhari'de gelen bir rivayette アダムビレギルユー、ア a l サウルアレイ r ラトウウォッサラマ、ヤーラサ s ルアラハサウルアラ e サウルアラハサウルアレイサラトウォッ a ラマ、アラハサウルアレ e サラ i ウォッサラマ、アラハサウルア e イサラトウォッサラマ、アラハサウルアレイサラトウォッサラマ、アラハサウルアレイサラトウォッサラマ、アラハサウルアレイサラトウォッ e ラマ、アラハサウルアレイサラトウォッサ i マ、アラハサウルアレイ s ラトウォッササササササマ、アラハサ e ルアレイササササササウルアラマ、アラハサウルア、アラハサ l a n a r a k 何が起きているのに何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか何が起きているのか Çok güzel bir ne yapıyor? Üstlük kullanıyor kardeşlerim. Çok ikimetli bir üstlük kullanıyor. O yüzden kardeşlerim bir alime, bir şahsa soru sorulduğu zaman illa o soruya cevap vermek zorunda değildir. Adam belki de ne yapabilir? Kendisini hiç ilgilendirmeyen bir soru sorabilir. Ama alim ne yapar? Onu güzel bir üstlükle hemen ne yapar? Kendisini ilgilendiren şeye. hemen yönlendirebilir Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. Kıyamet kopacak, evet, ama sen onun için ne hazırladın? Yani amelin var mı veya ne bileyim? Yarın öleceksin. Yarın kitaplar açılacak, sorgu melekleri gelecek. Allah Azze ve Celle işte elin, ayağın yaptıklarını hesap verecek, yaptıklarını şahitlik yapacak, ağzına mühür vurulacak. Eller ayaklar konuşacak. Sen ne yaptın? Diyor ki sahabe... Vallahi ey Allah'ın Resulü... ...ben çok büyük bir şey yapmadım. Bir rivayette... ...yani öyle çok namazım,、işte、orucum yok. Ama... ...ben diyor... ...illa enni uhebbullaha ve rasulah. O kadar çok bir şeyim yok ama... ...ben Allah'ı ve Rasul'ünü seviyorum diyor sahabe. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... ...o büyük müjdeyi veriyor... َلْمَرْءُ مَعَا مَنْ أَحَبَّ رضي الله عنه マーマンハッパー。キシーセーフディーラーバーター。ウムジデイドインザ、エネスティルカードィア ا ーハンハウ。バーラーヘディアルビ ل ダー、イスランダンソンザ、アラハサールアレイサラーツウエスサラモン、ي スウズンドードモズギベイ、セウィンディミズギベ ه パシカヒッシェイセ ي ィン ü ディクティア。チュンキサハベイドシュナン、アラハサ ل ルアレイサラーツウエスサラモ çok seven Öl dediği yerde ölen, kal dediği yerde kalan, hatta bir rivayette hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a diyorlar ki Ey Allah Resulü emret, atımızı kendimizi ne yapalım? Denize atalım eğer sen emrediyorsan. Sen ne ediyorsan biz onu yapacağız. Sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a olan sevgileri aynı zamanda ne yaptı? Onun emrine kayıtçı sarsız teslim olmalarını gerektirdi kardeşlerim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o şeye ne yaptı? O sahabeye ve kıyamete kadar bütün müminlere kişi sevdiğiyle beraberdir müjdesini verdi. Başka bir rivayette kardeşlerim, يُحْشَرُنْا عَنْ مَحْبُوبِهِ diyor. Yani sevdiğiyle beraber haşrolunacaktır. Kimi seviyorsan dünyadayken, kiminle birlikteysen, kiminle birlikte arzu olmayı, birlikte olmayı arzu ediyorsan, kıyamet günü de ne yapacaksın? O kimseyle haşrolunacaksın. Çünkü Allah diyor ki, وَمَنْ يُتَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ اَلَيْهِمْ Her kim Allah'a ve Resulü aleyhissalatu vesselama itaat ederse işte o kimseler Allah'ın nimet verdiği kimselerle beraberdir. Evet, Ondan sonra kardeşlerim, sahabeler çok seviniyor. Sevinmelerini bakın ki, yani iman ve ahiret meseleleriyle seviniyorlar kardeşlerim. Yaksa buldukları bir mal veya kazandıkları bir dünyalık için sevinmiyorlar. Ya elde edecekleri iman işleriyle ve yine ahirette elde edecekleri. O yüce makamla sevdikleri Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte olabilmenin olacak olmanın sevinciyle büyük bir mutlulukta seviniyorlar. Ondan sonra gelen rivayette Sahih Müslim'den Enes Radıyallahu Anhû diyor ki: "Vallahi ben". Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'u seviyorum, Abu <gülüyor> Bekir Radyallaahu Anhu'u seviyorum, Ömer Radyallaahu Anhu'u seviyorum ve bu onlara olan bu sevgim sebebiyle onlarla birlikte olmayı ümit ediyorum. Her ne kadar onların ameli gibi amel işlemesem de. Evet, Enes Radyallaahu Anhu böyle diyor. Bir Müslüman olarak da kardeşlerim. Biz nerede vallahi Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'u çok seviyoruz, Abu Bakr radıyallahu anhuyu çok seviyoruz, Ömer radıyallahu anhuyu çok seviyoruz, Osman radıyallahu anhuyu çok seviyoruz, Ali radıyallahu anhuyu çok seviyoruz, bütün sahabeyi çok seviyoruz. Her ne kadar onların yapmış olduğu amel gibi amel işlemesek de bu sevgimiz sayesinde onlarla birlikte olmayı. Onlarla birlikte haşrolunmayı ümit ediyoruz. Allah Azze ve Celle herkese bu şuuru versin inşaallah, bu sevgiyi nasip etsin. Her ne kadar onlar gibi amel işlemesek de en azından onların sevgisiyle donanmayı hepimize nasip öylesin inşaallah. Allah hepimize hayır versin, hakkı hak bilip hak katabiy olmayı, batılı batılı bilip batıldan sakınmayı hepimize. なしべいです。 「そして私の思い出を忘れ و しまったのは私の思い出を忘れてしまったのは私の思い出を忘れてしまった。